Leyl Suresinin tefsirinin 12. ayetine kalmış. İnne aleyna lel huda. Diyor ki hidayet. allah Teala diyor ki hidayet. Buradaki hidayet hangi hidayet? İnne aleyna lel huda. Hidayet bize aittir. Onu biz açıklarız diyor allah Teala. Biliyorsunuz hidayet hidayet ikiye ayrılır. Hidayetul beyan vel irşad. Ne demek hidayetul beyan vel irşad? Yani aydınlatma, beyan etme, açıklama hidayet çakır abi. Yani allah Teala bizleri yarattı ama bizleri başıboş bırakmadı. Bizlerden istediği her şeyi bizlere açıklayan rasuller elçiler gönderdi. Onlar bizim yollarımızı aydınlattı. Yani dinimize bakıyoruz, bakıyoruz. Dinimizde ihtiyacımız olan her şey bize açıklanmış durumda. Öyle değil mi sevgili abi? Yani Tuvaya girerken 20 adabı bile bize ne yapılmış açıklanmış. Nasıl inanmamız gerekiyor? Nasıl itikad etmemiz gerekiyor? Bunu da nefsi Teala beyan etmiş. Buna ne diyoruz? Hidayetul beyan ve'l irşad. İrşad hidayet, beyan hidayet. Resuller de Allah'ın göndermiş olduğu peygamberler de, ilim ehli de, alimler de, ilim talebeleri de Kişileri ne yapabilir? Bu manada hidayet edebilir. Yani kişilere yol gösterebilir. Değil mi? Onun için allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Peygamberi hakkında. إِنَّكَ لَتَهْد۪ي إِنَّكَ لَتَهْد۪ي إِلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Muhakkak ki sen dost doğru yola ne yaparsın? Hidayet eder Buna ne diyoruz biz? Hidayetül beyan vel irşad allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Rusulen mübeşşirine ve munzirin müjdeleyici ve korkutucu Resuller gönderdik. لِأَلَّا يَكُونَ لِنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ Bu rasullerden sonra insanlara Allah indinde bir bahane bir hüccet olmasın diye. Bu rasuller, bu elçiler ne yapmaktalar? İnsanlara hidayet etmekteler. Ama hangi hidayet beyan hidayeti, irşad hidayeti. allah Teala bu kitabı göndermiş, bu Kur'an'ı göndermiş. Bu Kur'an bizler için bir nedir? Hidayettir. Ne o gösterir? Rabbimiz amdolsun ki öyle mükemmel bir din göndermiş bizlere, hayatımızda ihtiyacımız olan her şeyi bu din açıklamış, bırakmamış. Maide suresindeki Arafat günü, hadis Tam bir gün önceki El yevme ekmeltu lekum dínekum Bugün dininizi tamamı erdirdin. El yevme ekmeltu lekum dínekum Ve radîtu lekum ul-islam Ve din olarak Ve ekmemtu aleykum nimeti Ve nimetimi ne yaptım size? Tamamladım. Ayete bakın. El yevme ekmeltu lekum dínekum Bugün dininizi size ne yaptım? İkmal ettim. İkmal. Nimetimi tamamladım diyor allah Teala. Ayet-i Kerime'de, Maide Suresi'nde. Yahudiler diyorlar ki, sizin kitabınızda öyle bir ayet var ki, o ayet bizde olsaydı o günü ne yapardık? Bayram ederdik. Yani allah Teala bizi bize bırakmamış. allah Teala bizi kendimize bırakmamış. Din kemale ermiş. Ve bakın, dininizi tamamladım demiyor allah Teala. Dininizi ne yaptım? Kemal erdirin. Ne demek kemale erdirmek? ...artık hiçbir noksan, hiçbir dışarıdan ona katılacak bir şeye, katkıya gerek yok. Ama nimetle alakalı ne diyor? Nimetini Kemal kemale erdirdim diyor mu? Değil mi? Nimetini tamamladım. Yani bu nimet daha da artabilir. Aynen böyle diyor alimler. Yani kemale erdirmekle tamamı erdirmek arasında ne var? Fark var. Yine kemale erdi artık ona dışarıdan gelebilecek hiçbir noksan... ...noksan olan dışarıdan gelebilecek hiçbir ziyade yok. Nimetimi tamamladım. Nimet tamamlandı. Bu nimet artabilir. Bir de <gülüyor> hidayet, tevfik ve'l-irşat var. Tevfik ve'l-irşat. Ne demek tevfik ve'l-irşat? Allah Teala'nın kulu imana muvaffak kılması, kalbine imanı sokması. Ancak bu kime aittir? Ancak bu kime aittir? Allah'a. Onun için Allah-u ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Peygamber hakkında. İnneke la tehdi men ahbebte. Ey peygamber sen sevdiğine ne yapamazsın? Hidayet edemezsin. Hangi hidayet edemezsin? İrşat ve beyan hidayeti mi, Yoksa kalbe sokulan tevfik hidayeti mi? Şimdi bakın iki tane ay ayet var. Birisinde diyor ki sen dost doğru yola hidayet edersin. Birisinde de diyor ki sen sevdiğine hidayet edemezsin. Normalde baktığın zaman her şey bir Ama birisindeki hidayet hangi hidayet? Beyan ve irşad hidayet. Birisindeki hidayet iman kalbe sokulan kalbin kabul edeceği muhafake verilen iman. İnne alayne lalhuda. Buradaki hidayet hangi hidayet arkadaşlar? Hayır, beyan hidayet. Yani açıklayacak olan biziz Doğru yolu gösterecek olan biziz Ve inna lana Lel ahirete vel ula Ahirette dünyada El ula nedir? Ahirette Dünyada Bizimdir, bizedir Peki burada ahiretin önce zikredin, zikredilmesinin Önemi ne? Allah teala dedi ki Dünya ve ahirette bizidir, bizimdir bize aittir. İçinde biz yarattık. Ama diyor ki ahiret ve dünya. <gülüyor> ha, önemi ne bilelim. Yani ahiret dünyaya göre daha önemli arkadaşlar. Dünyanın Allah indinde sivrisineğin kadar sivrisineğin kanadı kadar değeri yok. Aynen böyle diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Dünyanın Allah indinde sivrisineğin kanadı kadar değeri yok. Şayet olsaydı kafire bir yudum su içirmez diyor yani. Yani. Meşhur hadisi biliyorsunuz. Allah Resulü Aleyhissellem leş bir keçi leşi görüyor. Ölmüş keçi leşi. Sahabeler diyor ki hanginiz bunu şu kadar paraya almak ister? Diyor ki ey Allah'ın Resulü yani bu hayatta olsa ki hayatta olsa bile canlı olsa bile bunu ne yapmak istemeyiz. Niye diyorlarsa işte, kulağı burnu boynuzu farklı yani değişik. Yani değerli bir hayvan değil. Allah Resulü Aleyhissellem diyor ki dünya diyor Allah'ın yanında bu leş keçinden keçinin değersizliğinden daha derslidir. Yani dünya böyle bir yer. Allah Teala onun için neyi zikrediyor burada ayet-i kerime de? İnne lele ahirete vel naran talazza." diyor ki Allah Teala sizleri yanan, yakıcı böyle talazza demek böyle ateşin böyle artarak yani yangında böyle alevlerçe şey yapar ya taşar ya. sizi diyor ondan bakındırdım. Naran talazza. Nasıl bir ateş bu ateş? Yanan, kaynayan, fokurdayan bir ateş. La yaslahha illa el eşka. Bu ateş anda kimler girecek? En sakî olanlar. Allah'ın kitabından ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden uzak yaşayanlar sakîlerdir, bahtlardır, mutsuz olacak olan kimselerdir. Kimdir bu Ellevi اَلَّذ۪ي ve وَتَوَلَّ Yalanlayan ve tevelli eden Yüz çeviren Yalanlayan ve yüz çeviren Yalanlayan ve yüz çeviren Yalanlayan <gülüyor> Bu ateşten, sizi sakındırdığım ateşten kimler uzak kalacak? سَيُّجَنَّبُهَا <gülüyor> Tecennüp etmek, uzak kalmak ondan dışarıda durmak سَيُّجَنَّبُهَا الْأَتْقَى Muttakiler Takva sahipleri de bu ateşin uzağında olacaklar. Ateşin dışında kalacaklar. Yani takva böyle bir şey arkadaşlar. Takva böyle bir şey. Sürekli dua etmemiz gerekiyor. allah Teala'nın bizi muttakilerden kılması için. Allah-u Aleyhisselam'dan rivayet olunan dualardan bir tanesi de şu. Allahümme elhimni ruşdi Allahümme elhimni ruşdi ve kini şerra nefsi bu çok çokça tekrarlamak lazım. Allah'ım beni bana rüştümü ver. Rüşt ne demek? Olgunluk, akıl, hidayet. Ve qini şerra nefsi, beni nefsimin şerrinden koru. Yani takvayla. Beni muttakilerden eyle. Bu daha çok yapmak lazım. Veseyyenne bol etka. Ellezî yûti ma lehû yetezekka. O ki o ki Malını verir. يُعْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى Ne için verir malını? Arınmak için verir. Malını arınmak için verir. Çünkü Allah yolunda harcanan mal, Allah yolunda harcanan mal, malı ne haber? Arındırır, malı temizler. allah Teala buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'de. Huz min emvalihim sadakaten. Huz min emvalihim sadakaten. Ne demek huz min emvalihim sadakaten? Onların mallarından ey peygamber ne al? Bir sadaka al. Nedir bu sadaka? Zekat. Tutahhirhum ve tuzekkihim. Bu aldığın mallar ile bu aldığın mallar ile onları arındır, onları temizle. Demek ki mal Allah yolunda harcanan zekat, Allah yolunda verilen sadaka insanı ne yapar? Temizler. Malını temizler, insanı da temizler. İnsanı arındırır. Neyden arındırır insanı? Cimrilikten arındırır, kötü huylardan arındırır. Yani insanın sahip olduğu kötü huylar varsa cimrilik gibi, haset gibi, fakirlik korkusu, sadaka var. Kişiyi bunlardan temizler. Diyor ki Ayetin devamında Ve O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yani yapmış olduğu iyiliklerin sebebi birilerinden beklediği bir karşılık değildir. Birilerinden beklediği bir karşılık değildir. Bu çok önemli bir husus arkadaşlar. Şeytan şeytan eğer insan iyilik yapıyorsa yahut da eğer insan salih amel üzere ise, daha genel konuşalım Turgut şeytan onun ihlasını bozabilmek için aklına bir sürü şeyler getirebilir. Bunu yaşayıp görüyorsunuz. Selef onun için ne diyor? Nefsimle ihlas konusunda mücadele ettiğim kadar başka hiçbir konuda mücadele etmedim diyor. İhlas. Yani Namaza gidiyorsundur, kalkacaksınız, gideceksindir. Aklına öyle şeyler getirir. Birisine yardım edeceksindir. Aklına öyle şeyler getirir ki senin ihlasını ne yapmaya çalışır? Sürekli bozmaya çalışır, bitirmeye çalışır. O onlar öyle kimseler ki yani onların vermiş olduğu nimette yapmış olduğu iyiliklerde ne yoktur? Biz karşılık bekleme yoktur. Ancak onlar neyi beklerler? اِلَّ اَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ En yüce olan ve en yukarıda olan Rabbinin Yüzünü arzularlar. Rızasını arzularlar. Hem yüzünü hem rızasını arzular. İşte bu kullar böyle olanlar ne yapacaklar diyor Allah-u Teala. Razı olacaklar. Allah-u Teala onları ne yapacak? Razı edecek. Allah-u Teala ona hitap ederken kıyamet günü nasıl hitap edecek? Ya eyyetü en nefsül mutmainne Birci ila rabbiki Radiyeten mardiyye Haydi Rabbine dön. Rabbin razı olması çok önemli bir şey. Rabbin razı olması çok önemli bir şey. Senin de Rabbden razı olman çok önemli bir şey. Önce hangisi olması gerekiyor? Önce Rabbimiz bizden razı olacak ve bizi ondan razı olmaya muvaffak kılacak. Tövbe de böyle diyor alimler. Allah sevgisi de böyle. Önce sen sevmeyeceksin allah Teala'yı. Allah önce seni sevecek, sonra seni onu sevmeye muvaffak kılacak. Allah Teala önce seni tövbe edecek, seni tövbe affedecek ve seni tövbe muvaffak edecek. Allah Teala bizleri razı olduğu kullarından eylesin.